Peygamber sevgisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi niçin sevmeliyiz? Bu sorunun kısaca cevabı şudur. O bize Allah'ın buyruklarını getirdi. Dinimizi öğretti. Doğru yolu bulmamıza yardım etti. Ebedi kurtuluşa ermemize aracı oldu. Bu iyilikleri sebebiyle Peygamber Efendimiz'i sevmek bizim için en tabii görevimizdir. İyi mümin peygamberini canından ileri tutmalıdır. Bunu Allah'u Teala istemektedir. Onu ana babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmelidir. Hem Allah'ı hem de O'nun Resulünü dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha çok sevmedikçe... Mü'min adını almak mümkün değildir. Peygamber efendimiz de böyle buyurmuşlardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sevmeyi gerektiren pek çok sebep vardır. Ama bunların üçü çok önemlidir. Birincisi o seçilmiş peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. İkincisi Allahu Teala onu en üstün ahlaka sahip kılmıştır. Üçüncüsü de onu kendimize model almamızı emretmiştir. Allahu Teala Tevrat'ta Yahudilere, İncil'de Hıristiyanlara... o peygamberin geleceğini haber vermiş, özelliklerini tanıtmış. Yahudiler ve Hristiyanlar da onu kendi öz oğulları gibi tanımışlardır. Onu görür görmez, kendisine iman etmeleri emredildiği halde ne yazık ki bu fırsatı kaçırmış, iman etmemiş? Bu büyük mükafattan istifade edememişlerdir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan başka pek çok özelliği vardır. O Peygamberlerin sonuncusudur. Adem oğullarının efendisidir. Öldükten sonra mahşere gitmek üzere ilk defa o diriltilecektir. İnsanlara şefaat etmeyi etkisi olan makama Mahmud sadece ona verilecektir. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler ve müminler kıyamet gününde hesabın başlamasından önce onun Livaul Hamd adlı sancağı altında toplanacaktır. Allahu Teala kitabında bütün peygamberlere Ey Musa, Ey İsa diye adlarıyla hitap ettiği halde ona Ey Nebi, Ey Resul diye Üstünlüğünü gösterir bir ifadeyle hitap etmiştir. Ayrıca daha önceleri hiçbir peygambere verilmeyen şu beş şey hep birden ona verilmiştir. Bir aylık yola kadar düşmanlarının kalbine korku salmak suretiyle Allah'ın yardımına nail olmuştur. Bütün yeryüzü ona hem namaz kılma yeri hem de teyemmüm ederek temizlenme vasıtası kılınmıştır. Ganimet almak daha önceleri hiçbir peygambere helal kılınmadığı halde ona helal edilmiştir. Ona ahirette şefaat yetkisi verilmiştir bir de daha önceki devirlerde her peygamber sadece kendi kavmine gönderildiği halde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. İşte böyle bir peygamberin ümmeti olmak hem bir bahtiyarlık hem de büyük bir şereftir. Bu şerefe nail olan kimse sevgili peygamberini elbette canından da Anasından da, babasından da, oğlundan, kızından, eşinden de... ...kısaca her şeyinden daha çok sevecektir. Her peygamber... Allah-u Teala'nın reddetmeyeceği duasını dünyadayken yapmış ve bu hakkını kullanmıştır. Sevgili Peygamberimiz ise reddedilmeyecek duasını kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek üzere ahirete saklamış ve böylece ümmetini ne kadar çok sevdiğini göstermiştir. Çünkü o ümmetine çok düşkündür, müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Müminlerin sıkıntıya uğraması ona ağır gelir. Ümmetinin sıkıntıya düşmemesi, zor durumda kalmaması için her şeyi onlara emretmemiştir. Mesela dişlerini fırçalamayı çok sevdiği ve her fırsatta mübarek dişlerini temizlediği için ümmetine abdest alırken diş temizliğini emretmeyi düşünmüş, fakat onların bunu her zaman yapamayacağını dikkate alarak, bu düşüncesinden vazgeçmiştir. Teravih namazını fazla olabileceği, bunun da Müslümanları zora sokabileceği düşüncesiyle cemaatle kıldırmaması, yaslı namazını çok geç bir saatte kılmayı düşünüp bundan vazgeçmesi, çok istediği halde her askeri birliğe katılmaması ümmetini zora sokmamak içindir. Bunlar bile resul Ekrem, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine beslediği sevgi ve şefkatin derinliğini göstermeye yeterlidir. Peygamber sevgisi bir mümini cennete götürecek büyük bir sermayedir. Kimleri çok sevdiğimizi ve kıyamette kimlerle beraber olup kimlerle harç olacağımıza işaret eder. Sevginin nelere kader olabileceğini anlatır. Şu olay bunu göstermektedir. Bir adam resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek... Kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek istedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona cevap vermek yerine kıyamet için ne hazırladığını sordu. Adam pek bir hazırlığı bulunmadığını, yalnızca Allah'ı ve Resul'ünü sevdiğini söyledi. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona öyleyse sen... Sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdular. Ashab-ı kiram bu müjdeye çok sevindi. Bu bilginin kendilerine bir çıkış yolu olacağını gördü ve bundan büyük bir mutluluk duydular. Aynı zamanda peygamber sevgisi onun ehlibeytini yani ev halkını da sevmeyi gerektirir. Çünkü resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize iki önemli şey bıraktığını bunlardan birinin Kur'an-ı Kerim diğerinin Ehlibeyt olduğunu söyledi ve Ehlibeytine saygılı davranmamızı bizden istedi. Peygamberimizin Ehlibeyti onun hanımları ve kendisinden sonra sadaka almaları haram olan akrabasıdır. Bunlar Ebu Talip amcasının çocukları Hazreti Ali'nin Hazreti Akil'in, Hazreti Cafer'in ve Hazreti Abbas amcasının ailesidir. Peygamberi sevmek, onun yolunu ve sünnetini izlemekle, ve onun gibi yaşamaya gayret etmekle mümkün olur. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yeniden diriltip yaşatmaya çalışan kimsenin kendisini sevmiş olacağını kendisini sevenin de cennette kendisiyle birlikte olacağını söylemiştir. Nitekim Peygamberimize üstün saygı beslemeyi allah Teala emretmektedir. Şu misal bunu açıkça göstermektedir. Bir gün Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahabesi Said bin Muallaya seslenmişti. Said o sırada namaz kıldığı için Resulullah'a hemen cevap verememiş, namazını bitirdikten sonra peygamber aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna gitmişti. Resul Ekrem ona ...seslendiği zaman niçin hemen cevap vermediğini sordu. Said durumu anlatınca Allah'ın Resulü hem ona hem diğer Müslümanlara şu ayeti okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyunuz. Sadakallahu lazim. Demek oluyor ki o sahabi namazda bile olsa... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini çağırdığını duyduğu anda namazını bozmalı, ona koşmalıydı denmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygı göstermek ona salatü selam getirmeyi gerekli kılar. Şu ayet bize bu görevimizi hatırlatır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler siz de ona salatu selam getirin. Sadakallahu lazim. Allah'ın peygambere salat etmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesidir. Meleklerin ona salat etmesi Allah'ım, peygamberini yüce mertebeye eriştir diye niyazda bulunmasıdır. Müminlerin ona salatu selam getirmesi ise, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ale Muhammed demesi veya Allahümme salli duasını okumasıdır. Peki, peygamber efendimize bir salatu selam getiren kimsenin kazancı ne olur? Bunu bizzat Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim. O yüce peygamber bu konuda bana salatu selam getirene Allahu Teala on defa rahmet eder, on günahı bağışlanır, manevi mertebesi on derece daha yükseltilir buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifte de bu husus yanında adım anılıp da bana salatu selam getirmeyen kimse cimrinin tekidir şeklinde dile getirilmiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme en büyük sevgiyi ve saygıyı asab kiram göstermiştir. Onlar Allah'ın elçisini rahatsız etmemek için yanında alçak sesle konuşur ''Başlarının üzerinde birer kuş varmış gibi onu sükunetle dinler.'' ''Allah'ın elçisi tıraş olurken saçının bir telini yere düşürmezlerdi.'' ''Daha sonra gelen nesiller de aynı muhabbeti ve hürmeti devam ettirdiler.'' ''Abide Esselmani tabi'in neslinin önde gelen fakih ve muhaddislerinden biriydi.'' ''Peygamber efendimizin vefatından iki yıl önce Müslüman oldu.'' Fakat onu görme bahtiyarlığına eremedi. Abide'nin şu sözü, ilk Müslümanların ona duyduğu sevgiyi pek güzel anlatır. O der ki, yanımda Resulullah'ın bir tel saçının bulunması, benim için dünyanın bütün servetlerinden daha değerlidir. Salat ve selam onun, pak sahabesinin... Ve kıyamete kadar gelecek hakiki ümmetlerinin üzerine olsun. Amin.